Biliyorsunuz kıyamet en kötü insanların üzerine kopacaktır. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam birazdan da değineceğiz buna. Haber vermiştir bunları. E, yeryüzünde sadece kötüler kalacak. Ondan önce Allah Subhanahu ve Taala e, müminlere latif bir rüzgar, yumuşak bir yel göndererek onların ruhunu kabz edecek. Dolayısıyla yeryüzünde sadece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 binsem andan radıyallahu gelen ve içinde Deccal'in çıkması, İsa aleyhisselam'ın inmesi ve Yecüc ve Mecüc'ten bahseden uzun bir hadiste şöyle geçmektedir. İz ba'asallahu ríhan tayyibah, Fete'khuzuhum tahta abatihim, Fete'kbidu ruha kulli mu'min ve kulli müslim. Ve şirarun nâsı,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 Fela yebqa ala vejhi al-ard ahad fi qalbihi mithqal zarratin min khayr aw iman illa qabdatuh hatta law anna ahadakum dakhala fi kabid jabal la dakhalathu alayhi hatta taqbidah Şöyle buyuruyor Aişe Aleyhisselam Deccal çıkacaktır. Sonra Allah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 Mesela böyle bir çelişki arz eder mi anlamında söylüyoruz. Mesela Aişe (s.a.) buyuruyor ki: "Lâ tezalu tâ'ife min ümmetî yuqâtilûna 'alâ'l-haqq zâhirîn ilâ buyuruyor ki: "Ümmetimden bir taife kıyamet gününe kadar hak üzerinde mukatele ederek muzaffer olmakla devam edecektir."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 Dünyanın tamamından kabzetmeden önceye kadar müminler hak üzere ümmetinden bir topluluk diyor aleyhissalatü vesselam bir taife kıyamet saatine kadar hak üzere olmaya devam edecektir. Dolayısıyla buradaki e, Allah'ın emri gelinceyeden kasıt ikinci okuduğum hadiste e, buradan kasıt bu rüzgarın geldiği saattır. İmam neve Rahimullah şerhinde bunun böyle olduğunu söylemiştir. Daha önce de geçtiği gibi Abdullah İbni Amr radıyallahu anh'dan gelen hadiste bu rüzgarın Şam tarafından geleceği söylenmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen başka bir hadiste ise Resulullah ve vesselam şöyle buyuruyor. İnnallaha yeb'asu min minel yemen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 Bu açıklamayı İbn Hacer Fethul Bari de yapıyor. Diyor ki, oranın halkı orayı mübahsayacak. Yani haram olduğu halde orayı mübahsayacaklar ve bunlardan Müslümanlardır. Orayı mübah kıldılar mı? Artık yok olurlar. Yani Araplar, yani oranın Müslümanları kendilerini helak etmiştir. Kendisine Zu iki cılız bacaklı denilen habeşli bir adam çıkar ve Kâbe'yi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 Şöyle demiştir. Ben Resulullah Aleyhissalatu vesselamı şöyle derken işittim. يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ zussu zussu مِنَ qatayn minel Habşe ve مِنْ كِسْوَتِهَا ve min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 yuharribul ka'bete zussu ve katayn minel, minel habeşe Kabe-i Habeşlilerden iki cılız bacaklı birisi tahrip eder. Yine İmam Ahmet ve Buhari rahimahumullah İbn Abbas ad-i Allah'ın Resulullah aleyhisselatü ve sellemden şöyle dediğini rivayet etmiştir. ke'enni anzuru ileyh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 Yefhar du suyikteyn ala Kabe. Çalı, hesipte <hastik> annu, Çalı fyiğdemuha. <hastik> Ahir zamanda iki cılız bacaklı Kabe'ye üstün gelir. Ravi diyor ki, o yani Aleyhisselatü Vassalem'in onu yıkar dediğini zannediyorum. Hadis. İmam Ahmet'in müsnedinde geçiyor. Müsnedi tahkik eden Ahmet Şakir isnadının sahih olduğunu söylüyor. Bu evet. okuduğumuz hadislere rağmen eğer bize denirse ki yukarıdaki bu hadisler şu ayetle çelişmektedir. Evelem yarav enne cealne haramen amine bizim Mekke'yi güven içinde kutsal bir yer kıldığımızı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 Kabe'de bu tip altında kalmıştır. Ve işin doğrusu yeryüzünde Allah Allah diyen kimse kalmayacağı için yani kendisine yönelen kendisine kıble diye yönelen bir Müslüman kalmadıktan sonra ve etrafında onu tavaf eden Müslümanlar olmadıktan sonra Allah Azze ve Celle Kabe'nin yıkılmasına izin verecektir. Dolayısıyla